Şimdi okumaya başlayacağım kitap İbn Kesir hadislerle Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir inşallah. Allah Sübhanu ve Teala tamamını okuma istiğfake versin. Rabbim okuduğumuzda amel etmeyi cehaletimizi gidermeyi ve ona daha kurulmayı bizlere nasip etsin. Bu din kardeşlerim ta ilk indiği günden itibaren Allah Azze ve Celle tarafından korunup bugüne kadar gelmiştir. Ve kıyamete kadar da gidecektir. Müşrikler hoşlansa da hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah subhanahu ve teâlânın her asırda hayırda kullandığı insanlar vardır. Kimileri hayatlarını orada burada eskitirken, ömrünü tüketirken, kimileri yatakta uyku içinde ömrünü bozuk para gibi harcarken, Kimileri de Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenme, yaşama, öğretme gayretinde olur kardeşlerim. Allah bizleri dinini öğrenme, yaşama ve öğretme gayesi içinde olanlardan eylesin. Ben ki böyle bir eseri sizler çok daha güzel bir ortamda çok daha güzel seslerle çok daha ünlü olarak seslendirip insanların anlaması için yayabilirsiniz. Bu kardeşimizin elinden gelen bu. İnşallah bunları dinlediğinizde dua eder, dualarınıza da katkat edersiniz vahyin her hakkı Allah'a mahf mahfuzdur onundur bu seslendirilen eserleri ister satın ister kopyalayın ister eleştirin ister dua edin her hakkı mahfuzdur İstediğinizi yapabilirsiniz acaba ben bunu çoğaltsam birilerine versem acaba ben bunun ticaretini yapsam para kazansam kul hakkına girer mi diye hiç düşünmeyin. Her hakkı Allah'a mahfuzdur. İstediğinizi yapabilirsiniz. Kardeşlerim İbn-i Kesir terslerine başlamadan önce tabi ki her eser sahibini de insanın bir nebze olsun tanıması gerekir. İbn-i Kesir Bebul Fida İsmail İmam Ettey'in i̇bn Ömer, i̇bn Kesir İbn-i Davud, i̇bn Kesir El-Dumeşki, El-Kureyşidir Şam yakınlarındaki Busra'ya bağlı Mecdel veya Mecdel denilen köyde Ficri 701 miladi 1301 yılı civarında dünyaya geldi Kendisinin El-Bidaye ve Nihaye isimli eserinde belirttiğine göre ki inşallah bundan sonra onu da seslendireceğim Rabbim ömür verirse babası 703 senesinde vefat etmiş ve o esnada kendisi 3 veya 4 yaşlarındaymış babasını hayal meralı hatırlıyormuş daha sonra bu büyük üstad 7 yaşlarında köyden kalkıp Şam'a yerleşiyor İsmail İbni Kesir'in yetişmesinde ağabeyi Abdullah Ab etkisi büyük olmuş İlk dini bilgileri aile yuvasında almış olan İbn Kesir daha sonra Burhanettin El Fera Kemalettin İbn Kadi Şihne Kasım İbni Asakir İshak İbni Amidi Muhammed İbni Zinat İbni Errabi ve İbni Teymiye gibi devrinin ünlü bilgilerinden, bilginlerinden, tefsir ve hadis öğrenmişti. Genç yaşta eserler tehlif etmeye başlayan bilgin, Tekzip, El Kemal adlı eserinin müellifi, El Mizzi'nin derslerine devam etmiş ve onun kızıyla evlenerek en büyük bilgine damat olmuştur. Bilahele Harafi, Debbusi, Kur'an'i, ve Hüteni gibi bilginlerden icazet almıştır. Uzun yıllar Şam'ın ünlü medreselerinde dersler vermiş. Daha sonra Hecibiye Medresesi müderrisliğine tayin edilmiş. Zehebi'nin vefatından sonra Ümmü Salih Meşkihatı Ünlü Tabakat Müellifi Subki'nin vefatından sonra da meşhur eşrefiye darül hadis hocalığına geçmiştir. Yetiştirdiği sayısız öğrenciler arasında i̇bn Hacer gibi büyük hadis bilginleri, Şehabettin İbn-i Hicci, Hafız, Ebul Medasin, El Husayni gibi o devrin en meşhur alimleri de bulunmaktadır kardeşlerim. Ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybetmiş olan İbni Kesir, Hicri 774 yani miladi 1373 senesi Şaban ayının 26. Perşembe günü 74 yaşındayken Şam'da vefat etmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Allah subhanahu ve teala sahabelerle birlikte onu haşr eylesin İbn-i Kesir yalnızca bir müfessiz değil aynı zamanda büyük bir tarih ve hadis bilginiydi Bu bakımdan İslam düşüncesinin hadis tabakat ve tarih konularında çok değerli ve çok orijinal eserler tehlif etmiştir Bunlardan bazılarını sayacak olursak El-Bidaye ve-Nihaye fit tarih. Genel tarih niteliğinde olan bu eser, kainatın yaratılışından başlayarak, müellifin hayatının son günlerine kadar geçen olayları anlatır. Bu eserin bir bölümünün, El-Bizzali'nin tarihine dayandığı kaynaklarca da belirtilmektedir. El-Bâis-ül-Hasis, Şerh-i i̇htisar ı hadis eserde İbn Salah'ın Kulumul Hadis isimli eserinin özetidir. Bu gibi birçok eseri vardır. İbn-i ömrü boyunca Allah'a hizmet etme gayreti içinde bulunmuş ve sizin de gördüğümüz zahire bu şekilde vesad etmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kişi öldükten sonra büyük şey desna amel defteri kapanır diyor. Bunlardan birisi bıraktığı ilim sadatayı cariye ve hayırlı evlat diyor. Allah Subhanahu ve Teala hepimize amel desterini kapatmayacak hayırlar işlemeyi nasib etsin kardeşler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh İmam İmamettun Ebu'l Fida İsmail İbn El Hatib Ebu Havf Ömer İbn Kesir, Rahmetullahi Aleyh şöyle diyor. Kitabına ham ile başlayan Allah'a hamd olsun. O kitabında şöyle buyurur: Hamd o Allah'a ki, kulunu kuluna dost doğru kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik koymadı. Kendi katında şiddetli bir baskını haber verme ve salih amel işleyen müminlere güzel bir mükafat olduğunu müjdelemek için. Orada temelli kalacaklardır. Ve Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için, Ne onların, Ne de babalarının buna dair bilgileri vardır. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler. Keyif bir ve beşe kadar. Yaratmaya da hamd ile başlayarak şöyle buyurmuştur. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler, bunları Rablarına denk tutuyorlar. Enam bir. Yaratmayı hamd ile sona erdirerek, cennet ve cehennem ehlinin akıbetlerini zikrettikten sonra da şöyle buyurmuştur. Ve melekleri de görürsün ki, Rablarına hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Artık onların arasında hak ile hükm olunmuştur. Ve hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a denir. Zümer 75 O öyle bir Allah'tır ki kendisinden başka ilah yoktur. Önde de sonunda da hamd onadır. Kim o'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Kasas yetmiş. Her işin başında da sonunda da hamd O'na mahsustur. Yani yarattıklarının ve yaratır olduğunun hepsine de hamda layık olan O'dur. <gülüyor> Namaz kılan kimsenin dediği gibi Allah'ım, Rabbimiz hamd sanadır. Gökler dolusu, yerler dolusunca ve daha istediğin şeyler dolusunca. Onun için cennet ehli hamd ile onu tesbih ederler. Üzerlerindeki muazzam nimetlerden dolayı nefesleri sayısınca onu hamd ve tesbih ile anarlar. Kudretinin kemaline, saltanatının azametine,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 dirlik temennileri selam size ve dualarının sonu da alemlerin Rabbi Allah'a mahsus Allah'a hamd şeklindedir Yunus 9 ve 10. ayetleri Hamd o Allah'a mahsustur ki peygamberlerini Hisapların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir hüccetleri bulunmaması için müjdeleyici ve korkutucu olarak göndermiştir. Peygamberlerini Arap, Ümmü, Mekkeli ve yolların en doğrusuna götüren peygamberlerle hitama, hitama erdirmiştir. Onu gönderdiği günden kıyamete değil, insanlardan ve cinlerden tüm yaratıklar için peygamber olarak göndermiştir. De ki, ey insanlar, ben gerçekten göklerin ve yerin mülkü, kendisinin olan, ondan başka hiçbir ilah bulunmayan, hem öldüren, hem dilimten, Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Şu halde Allah'a ve onun ümmü peygamber olan elçisine inanın ki, o da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır ve ona uyun. Araf 158 Bu Kur'an bana sizi de ulaştığı kimseleri de uyarmam için olundu. Enam 19 Evet Arap'tan Acem'den, siyahtan, kızıldan, insandan ve cinden kime bu Kur'an tebliğ edilirse onu uyarır ve korkutur. Bunun için allah Teala, hiziplerden kim ona küfrederse, onun için vaad olunan yer ateştir. Saydıklarımızdan kim Kur'an'ı inkar ederse, allah Teala'nın hükmü uyarında, ona vaat olunan yer cehennemdir. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Bu sözü yalanlayanları bana bırak. Biz onları kendilerinin bilmeyecekleri bir yönde derece derece azaba yaklaştıracağız. Mühlet veriyorum ben onlara. Şüphesiz ki benim tuzağım sağlamdır. Kalem 44 45 Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'da buyurur ki, ben kızıla ve siyaha peygamber olarak gönderildim. Yani insanlara ve cinlere Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. O peygamber Allah'ın bütün varlıklar, cinler ve insanlar için gönderdiği elçidir. Önünden ve ardından bahtilin gelmediği hakim ve hamd olan Allah'tan indirme olan bu aziz kitaptan. Allah-u Teala kendisine ne vahiy etmişse, onu bütün insanlara ve cinlere tebliğ etmiştir. İnsanlara tebliğinde Allah-u Teala'nın buyruklarını kavramaya alışmalarını öğretmiş ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyurur ki, onlar hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi muhakkak ki içinde birbirlerini tutmayan birçok şeyler bulunlardı. Nisa 82 Ayetlerini düşünsünler ve akıl sahibi olanlar öğüt alsınlar diye sana mübarek bir kitap indirdik. Saat 29. Yoksa bunlar Kur'an'ı düşünmezler mi? Veya kalpleri kilitli midir? Muhammed 24. Alimlere düşen görev, Allah kelamının anlamlarını açıklama, onu tesir etme, ihtimallerini araştırma, ve bunu öğrenip öğretmektir. Nitekim Rabbımız Subhanahu ve Teala hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız. Gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu arkalarına attılar ve az bir değerle değiştirdiler. Sakın aldıkları şey de kötüdür. Halimlerim. 187 Hayır Kim ahdini yerine getirir Ve günahtan sakınırsa Şüphe yok ki Allah sakın onları sever Allah'ın ahdini Ve kendi yeminlerini Az bir pahaya değişenlerin Ahirette hiçbir Payı yoktur Allah kıyamet günü onlarla Konuşmaz Onlara bakmaz Onları temize çıkarmaz. Ve onlar için elin bir azap vardır. Alimran 76 ve 77 Böylece Yüce Allah bizden önceki ehli kitabı kendilerine indirilen Allah kitabından yüz çevirerek dünyaya yönelmelerinden ve dünya malı toplamalarından Allah'ın kitabına ittiba ettiklerinden etmekle emrolundukları halde bunun dışındaki şeylerle meşgul olmalarından dolayı zemmetmiş ve yermiştir kardeşlerim. Ey Müslümanlar! Allahu Teala'nın zemmettiği şeylerden bizim kaçınmamız gerekir. Bize emir buyurmuş olduğu şekilde Allah katından indirilen kitabı öğrenip öğretmemiz, anlayıp anlatmamız ve emrolunan şeye uymamız gerekir. Allah subhanahu ve teâlâ buyurur ki, iman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen gerçek için kalplerinin saygıyla yumuşama zamanı hala gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş, artık kalpleri katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan bir çoğu fasıklardır. Bilin ki Allah ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Aklınızı kullanmaz diye size ayetleri açıkça bildirdik. Hadid 16 ve 17 Yüce Allah bu ayetin başında Hak Teala'nın ölümünden sonra yeri dirilttiği gibi iman ile kalpleri yumuşatıp günah ve isyanlarla karardıktan sonra hidayeti erdirdiğine dikkatleri çekmektedir. Allah'tan beklenen ve istenen de bize bunu yapmasıdır. O cömerttir, keremdir. Evet kardeşlerim, denilirse ki tefsir yollarının en güzeli hangisidir? Cevap olarak denir ki, bu konuda yolların en sağlamı Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri ve Kur'an'ın sünnet ile tefsiridir. Rabbimiz Sübhanı ve Teala Doğrusu biz sana kitabı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hüküm veresin. Hainlerin savunucusu olma. Nisa 105 Kitaplar ve delillerle gönderdik. Sana da insanlara indirileni açıklayasın diye bu zikri indirdik. Belki düşünürler. Nahıl 44 sana kitabı sırf ihtilafa düştükleri şeyleri onlara açıklaman ve inananlar toplumuna da hidayet ve rahmet olarak üzere indirdik diyor Nahl 64'te. Bunun için rasuller şöyle buyurur: Dikkat edin, Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, dikkat edin, bana Kur'an ve onunla beraber bir müslim verilmiştir yani sünnet aynı şekilde Kur'an'ın nazil olduğu gibi vahil vahiy yoluyla nazil olmuştur. Ancak o Kur'an gibi tilavet edilmez. Fakat Kur'an'ın açıklayıcısıdır. Evet kardeşlerim. Allah kendisine rahmet etsin. Dibini kesin mukaddimesi böyle şimdi surenin Kur'an-ı Kerim'deki yani Fatiha suresinin tefsirine başlayalım inşallah Allah subhanahu ve teala sabırla hayırla bitirmeyi nasip etsin ve ahirete azık olarak hesap defterimize yazsın Alhamdulillah her abone